Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve bat. Kardeşler bu haftaki tefsir dersimizde Nemil suresi 45. ayetten itibaren devam edeceğiz. Bugün inşallah Semud kavmine gönderilen Salih aleyhisselam ve Lut kavmine gönderilen Lut aleyhisselamın kısaca kıssalığına değinecek Allahu Teala. Bundan önce surede Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam ile kavminin kısasına kısmen girdi. Davud Aleyhisselam ve oğlu Süleyman Aleyhisselam'a kısmen girdi. Ama Süleyman Aleyhisselam'ın kısasına, özellikle bir kısla alakalı kısasına uzunca değinmişti. 45. ayette Rabbimiz Tebarek ve Teala şöyle buyuruyor. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلٰى ثَمُودَ اَخَاهُمْ صَالِحًا اَنِي عُبُدُ اللّٰهَ فَاِذَا hum fariqani يَخْتَصِمُونَ Yemin olsun ki biz Semuda, Semud kavmine onların kardeşleri onlardan birisi olan Salih'i Allah'a ibadet, Allah'a ibadet edin diye gönderdik. Ama birden onlar iki gruba, iki fırkaya ayrıldılar da hasımlaştılar. Hasımlaşan, tartışan, nizahlaşan iki grup, iki fırka oldular. Biliyorsunuz Salih Aleyhisselam Hicri bölgesinde yaşayan Semud kavmine gönderilmişti. Semud kavmi, Salih aleyhisselamın peygamberliğini, elçiliğini onaylamamıştı. Ona inanmamışlardı. Ve inanmak için de onlar bir mucize istemişti. Salih aleyhisselam. Salih aleyhisselam, hamile bir deve isteklerine karşılık, Allahu Teala'dan dua ederek bir deve verilmesine sebep olmuş, vesile olmuştu. Ancak onlar, bu mucizeyi gösterirsen inanacağız. Sen getirdiklerine tabi olacağız. Bu sözlerini yerine getirmediler. Bu kıssa onu anlatıyor. Salih Aleyhisselam onlara Allah'a ibadet edin diye gönderildi. Onlar da güzel daveti ki yaratılış gayesi budur. Kimisi inanarak kimisi ve çoğunluk inkar ederek karşıladı ki burada iki grup ayrımı sebebi de onların büyük çoğunluğun kafir bir kısmında mümin olmasından dolayıdır. Bunu Allahu Teala A'raf suresi 75 ve 76. ayetlerde beyan ediyor. Ney hakkında tartıştılar? Hangi grup oldular şeklinde. Buyuruyor ki Allahu Teala A'raf 75'te "Gale'l men ullezine stekberu min kavmihi." Salih'in kavminden büyüklenenler, kibirlenen, önde gelenler dediler ki "Lilllezine sufu zayıf, gariban sözü geçmeyen, fakir olanlara" ki onlar limen amen emmin içerisinde iman eden kimselerdi. bu zayıflar etmun en Salihham Mu Rabbi size Salih'in gerçekten rabbinden gönderilen bir elçi olduğunu biliyor musunuz bu Gallu inna usmin o zayıf olanlar dediler ki Evet biz onun gönderildiği şeye iman ediyoruz O ne demişse din adına biz onun doğru söylediğini İnanıyor ve tasdik ediyoruz. Bunun üzerine büyüklenenler dediler ki İnna bihi Muhakkak ki biz de sizin iman ettiğiniz şeyleri inkar ediyoruz. Kafirler oluyoruz. Bu şekilde tartıştılar. Nizahlaştılar. Hasımlaştılar. İman onların arasını ayırdı. İki gruba dönüştüler. Peki buna karşılık olarak Saliha aleyhisselam ne dedi? Gâle ya kavmin lime testa acilûne bis seyyiyyeti qablel <hasene> Dedi ki ey kavmim niçin iyilikten önce, güzellikten önce kötülüğü, aceleyle istiyorsunuz? Lev la testağfirûne Allahe leallekum Sizler Allah'a istiğfar etmeli değil misiniz ki umulur ki bununla merhamet olunursunuz. Size rahmet edilir. Bu kavim iyilikten önce kötülüğü istiyor. Bisseyyiyeti gablel haseneti. İyilikten önce kötülüğü istiyorlar. Ne yaparak? İyilik burada imandır. Kötülük inkardır. Burada iyilik mağfirettir imana karşılık, itaate karşılık. Onlar azabı tercih ediyorlar. İsyanı tercih ediyorlar. Onlar itaati terk ediyorlar da isyanı yöneliyorlar. Size ne oluyor da İyilikten önce kötülüğü, iyi olandan önce kötülüğü azileli istiyorsunuz. Halbuki tarih boyunca yaşanmıştır. Rasuller hep hakkı getirirler ve muhataplarının inanacağı şeyler, kabulleneceği, mantığa uygun, fıtrata uygun ve zahiren gördükleri yaratılışa uygun şeyleri ortaya koyarlar. Dolayısıyla iman eden kimselerin kabul ettiğini inkar edenlerin kabul etmemesinin bir gerekçe yok aslında. Ama fıtrat bozulmuşsa, iman kalbe girmemişse bir vesileyle bir şekilde bunu reddediyorlar. Bunu günümüzde de görüyoruz zaten. Kafirler, iman etmeyenler, iman edenleri zayıf görenler, akılsız görenler, bilgisiz görenler, yetersiz görenler kendilerinin haklı olduğunu bir şekilde kendilerine inandırıyorlar. Ve önlerine gelen hakkı da reddediyorlar. Allah'ı yok kabul eder mi insan? Nasıl bir mantıktır bu? Yok kabul ediyor. İnan Kur'an'ı bozulmuş, tahrif olmuş olarak kabul edebilir mi? Baştan sona okunduğu zaman hiçbir tezat olmadan da kabul ediyor. Öldükten sonra dirilmeyi insan kabullenemiyor. Şayet varsa diyor. Şayet varsa diye insan kabullenmiyor demektir. Ölümden sonra dirilişi, hesaba çekilmeyi, bu dünyanın bir karşılığı oluşunu, bu kısa dünyanın sonsuz bir karşılığı olduğunda kabullenmiyor, kabullenemiyor, iman edemiyor, teslim olmuyor bunu tabiat diye bir varlığı adını koyduğu ama varlığını ispat edemediği birine iman ediyor ama Allah'a iman edemiyor. Halbuki o başı sıkıştığı zaman, daraldığı zaman, istekte bulunduğu zaman Allah'tan istiyor. Kendisini sıkıntıdan kurtaran da görmediği, inanmadığı, kabullenemediği Allah olduğundan biliyor. Ama gel gör ki iman kalbe girmeyince teslimiyet ve tasdik olmuyor. Allah Azze ve Celle Bizlere iman üzere sabah nasip etsin. Tasdikimizi sahih yapsın anza Siz Allah'a istiğfar etmeli değil miydiniz? Yani bu günahınızdan, şirkinizden, isyanınızdan istiğfar etseniz, bağışlanma dileseniz merhamet olunacaksınız. Size Allah rahmet edecek. Size şefkat gösterecek. Böyle yapsanız karşılığı bu olacak. Diyor. Peki onlar ne diyorlar? قَالُتْ تَيِّرْنَا nabike ve مَأَكَ قَالُتْ تَائِرُكُمْ اِنُنَ اللّٰهِ bel en üm dediler ki biz seninle ve senin beraberinde kimselerle uğursuzluğa uğradık yani bu belalar musibetler dertler kasvetler sıkıntılar senin ve sana iman ettiğini iddia eden bu beraberindekiler var ya onların uğursuzluktan kaynaklanmaktadır bu belalar musibetler uğursuzluk kaynaklıdır ve sizsiniz bunun sebebi diyorlar Salih Aleyhisselam dedi ki sizin uğursuzluğunuz Allah katındandır. Yani iman etmiyorsunuz. İsyan ediyorsunuz. Bunun karşılığı musibet geliyor, bela geliyor, dert geliyor, kasvet geliyor, darlık geliyor. Size bunu uğursuzluk diye ediyorsunuz Bilakis hakikatte uğursuzluk yoktur. Uğursuzluk diye addettiğin şey sizin işlediğiniz günahlara, hatalara, isyanlara şirke karşılık Allahu Teala'nın verdiği musibetlerdir diyor. Bilakis sizler imtihan olunuyorsunuz. Neye düşen? imtihan olunan bir kavimsiniz. Yani Allah size bazen veriyor, bazen daraltıyor, vermiyor. Bazen sizlere ikram ediyor, bazen etmiyor. Bazen sizleri üzüyor, bazen sevindiriyor. Dolayısıyla almakla, vermekle, hayırla, şerle sizlere imtihan oluyor. Siz bu imtihan olduğunuz, darlıklar, sıkıntılar, hoşlanmadığınız şeyleri sizin uğursuzluğunuz diye bize yanmıyorsunuz diyor Salih Aleyhisselam. Bunun benzerini başka Kafir kavimler de gene ima edenlere yamayarak yapmışlardı. Benzer şekilde ortaya koymuşlardı. Mesela Araf suresinde 131. ayette başka bir kavim aynı sözlerle, aynı tarzda gene inkar ediyor. Hanükumlar birbirini görmedim. Bakın diyor ki Allahu Teala Araf suresi 131. ayette fe izaa hasenatu qalulena Şayet bu bahsi geçen kavme bir iyilik gelirse onlar bu bize aittir. Bizim hakkımızdır derler. Mesela çiftçiler yağmur yağarsa bu bizim hakkımızdır derler. İşleri rast giderse, ticaretlerden kar elde derlerse bu bizim hakkımızdır derler. Tam tersi olursa وَيِنْ تُصِيبْهُ مِسَيِّيَّتُ Musa ve وَمَمَّ اَهُوُ Şayet onlara bir musibet kötülük isabet ederse derler ki Musa ve onun beraberinde kimselerse selamıyla biz uğursuzda uğradık. Bu belalar, musibetler, Musa ve ona iman uğursuzluğundan kaynaklıdır. Onlar uğursuzluk getiriyorlar bize, derler. Halbuki İslam dini temelden uğursuzluk inancını reddetmektedir. Uğursuzluk diye bir inanç yoktur. Bu tamamen cahili inancıdır. Bilmemezlik inancıdır. Uğursuzluk yoktur. Şayet olsaydı şunlar da şunlar da olur diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yoktur. Ne diyor? Ela inna ma İyi bilin ki onların uğursuzluğu ancak Allah var. Yani günahları sebebidir. Velakin <gülüyor> ekseruhum la ya'lemun. Yani onlar bilmezler. Bunun farkına varamazlar. Bunun ilmine varsalar bu belalar musibetler nereden geliyor bize diye farkına varsalar zaten iman edecekler. Ama farkına varmıyorlar. Bilakis kendileri gibi olmayanların uğursuzluğu diye Adlediyorlar, isimlendiyorlar. Sanki herkes kendiler gibi olsa her işler rastgelecek, hiç musibet, dert, kasabet olmayacak. Demek ki buradan anlaşıldığına göre küfredenlerin kalpleri birbirine benzediği için inançları, iddiaları, saplantıları da birbirine benzecek. Aynı sözleri söylüyorlar, aynı inanç taşıyorlar. Aksine onlar bu belalarla, musibetlerle imtihan olunan kurlar, topluluklar. Allahu Teala onları imtihan ediyor. Onlar ikaz ediyor. Bu üzerinde bulunduklar kötü hali terk etmeler için. Ama gel gör ki anlamıyorlar. Anlamadıkları için kötü hal üzere devam ediyorlar. Ve kâne fil medîneti tis'at-u rahdî fil erdi ve lâ Ve o şehirde yani Hicr beldesinde Salih Aleyhisselam'ın düşmanları olarak dokuz tane topluluk vardı ki, dokuz aşiret dokuz boy vardı ki onlar yeryüzünde fesat çıkartırlar ve ıslah edip düzeltmezlerdi. Yeryüzünün kurulduğundan beri en büyük derdi bu zaten. Fesat peşinde koşanlar, ıslah peşinde düzeltme peşinde olmayanlar, bozma peşinde olanlar. Azınlık yapma, bina etme, düzeltme, Allah'ın istediği gibi bir hayat yaşamak peşinde derdinde, bunun daveti peşinde, çoğunluk bunu yıkma, bozma, kendi menfaatlerine dönüştürme derdi yeryüzünün derdi tasası bu kurulduğu günden beri Allah ıslah ediciler olmamızı ister bunu kabullenemeyen anlayamayan, inkar edenler ifsat peşinde, fesat peşinde, bozma peşinde koşarlarlarlar eğer Allah azze ve celle'nin istediği gibi hayat yaşamaya gayret etse insanlar ıslah ederler, düzeltirler bozmazlar, tuzak kurmazlar hile yapmazlar, yalan söylemezler efendim aldatmazlar haset peşinde olmazlar zarar verme peşinde olmazlar yeryüzünü nasıl bozarız peşinde olmazlar. Allah Azze ve Celle ıslah edenlerden yapsın bizleri. ifsad edenlerden yapmasın. Aslında bunlar dokuz kişi ele başlı. Dokuzdan ele başlı ama her birisinin arkasında kendi ataları var. Yani kendi soyları, aşiretleri var. Dolayısıyla dokuz topluluk diye geldi ayette. Bu dokuz topluluk Salih Aleyhisselam'ın karşısında düşmanı. Toplam on topluluk zaten bunlar. Onlardan sadece bir tanesi iman etmiş grup. Diğerleri inkarda ıslacılık gösteren gruplar. Bunların içerisinden deveyi boğazlayan ve Salih Aleyhisselam'a komplo kurup suikast düzenleme peşinde olanlar var. Bunlar diyorlar ki bu suikastı planlarken Galu تَقَاسَمُوا بِاللّٰهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ سُمَّ لَنَقُولَنَّ لِي وَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَا اَهْلِكَ اَهْلِهِ وَا اِنَّا لَسَادَقُونَ Salih Aleyhisselam'ın duasıyla onlara gönderilen mucize olarak gönderilen deveye ve yavrusunu bunlar boğazladılar. Sebep bizim su kaynağımızı bir gün o kullanıyor, bir gün bize kalıyor. Devamlı bizim olması gerektiği halde deveyle paylaşıyoruz bu su kaynağını diyorlar. Bunlar rahatsızlıyorlar. Halbuki o deve onlara içtiği suya karşılık süt veriyordu. Yani bir faydası vardı onlara. Ve o deveyi Allah-u Teala durup dururken göndermedi onlar. Onlar istediler böyle bir deveyi. Bir mucize gösterdi bize dediler Saliha Aleyhisselam'a. Biz de iman edelim. Saliha Aleyhisselam da onlardan söz aldı. Dua etti, allah Teala o deveyi gönderdi. Şeytan ya boş durmayacak hiç. Bir yerlerden mutlaka bir fit verecek insanlara. Fitneyi verecek. Bu sizin suyunuza ortak oluyor diyor. Doğru mu? Doğru. Ama eksik. Ortak oluyor da, ortak olduğu gün size ne veriyor? Süt veriyor, tek başına bir kavmi doyuracak kadar süt veriyor. Nerede bu bolluk? Başka nerede görüyorsunuz bunu? Yok. O kısmı görmüyorlar. Fesat peşindeler ya, şeytan onlara o damardan yaklaşıyor. Nasıl onları aldatırım, kapısını açmış, bu taraftan, öbür tarafı söylemiyor. E peki o zaman ne yapalım? Gelin biz bunu öldürelim, su her gün bize kalsın. Şimdi sen hem Allah'tan mucize isteyeceksin, bu gönderilen mucizeyi de kendi yok edeceksin. Sonra ayaklarınızın üzerinde, yeryüzünde, güven içerisinde kalmaya devam edeceksin zannediyoruz. Deveyi öldürünce Saliha Aleyhisselam onları tehdit etti. Azabınızın geldiğinin alametidir. Üç gün daha beldenizde kalın. Üç gün. Üç günün sonunda helak olacaksınız. Korktular. Çünkü biliyorlar ki Saliha Aleyhisselam yalan söylemez. Ama fesat peşindeler ya, ıssah peşinde değiller ya. Fesat peşinde olmaz. Islah peşinde olsalar bir ellerini arasına kafalarlar düşünürler. Biz ne yaptık? Bu hakikaten gerçekse bu beladan, azaptan nasıl kurtulabiliriz? Düşünürler. Düşünmüyorlar. Yok. Fesat üstüne fesat. Hani derler ki bir yanlış başka bir yanlışla düzeltilmez. Bunlar kendi yaptıkları büyük yanlışı başka büyük bir yanlışla örtmeye giderme yoluna gidiyorlar. Ne yapıyorlar? Salih Aleyhisselam'ı öldürelim diyor Madem bu bizi tehdit ediyor. Bunu toptan ortadan kaldırırsak tehdit de ortadan kalkar. Kurtuluruz diyorlar. Bu dokuz kişilik elebaşı arkalarında da aşiretleriyle beraber ortak toplanıyorlar. Karar alıyorlar. Ne yapacaklar? Saliha aleyhisselama komplo kuracaklar. Onu öldürecekler. Suikast planlıyorlar. Kurdukları komployu da kendilerinde şöyle diyorlar. Dediler ki Allah'a yemin ederek elbette ki biz ona da alifatlerine bir gece baskını yapalım. Komplo kuralım. Sonra da onun velisine yani öldürülen kimsenin kanını kan bedelini talep eden aşiretine efendim diyelim ki biz onun aile fertlerinin helak oluşuna şahit olmadık fakat biz doğru söylenenleriz diyelim bu suçu kabullenmeyelim diye bir plan koyuyorlar bu bir tuzaktır değil mi? Bu tuzağı kuruyorlar Allahu Teala da beyan ediyor ki ve mekaru mekar ve mekarla mekar ve onlar bir tuzak kurdular. Biz de bir tuzak kurduk. Onlar bilmiyor adam bizim kurduğumuz tuzağı. Neymiş onların kurduğu tuzak? Bir büyük hatayı başka büyük bir hatayla düzeltme, kapatma yolunda başka bir tuzak kuruyorlar. Salih Aleyhisselam, Allah'ın gönderdiği elçiyi yeryüzünden kaldırmak istiyorlar. Allahu Teala da diyor ki: "Ben sizin kurduğunuz tuzaktan haberdarım. Ve bu tuzağı yok edecek başka bir tuzak kuruyorum size." Fe keyfe kana akibetin mekrihim. اَنَّا دَمَّرْنَاهُمَ وَقَوْمَهُمْ اَجْمَعِينَ Bak bakalım tuzaklarının akıbeti nasıl olmuş. Biz onları ve kavminin hepsini yok ettik. Tefsirlerde geldiğine göre bu dokuz kişilik elebaşı azgın grup geceleyin Salih Aleyhisselam'ı öldürmek üzere pusu kuruyorlar. Onların pusu kurduğu yerde Allah Azze ve Celle onların canını alıyor. Onların tepesine yüksek bir yerden büyük bir kaya yuvarlıyor Allah Azze ve Celle. Onlar kayanın altında kalıyorlar, ölüyorlar. Ne zaman? Deveyi öldürdükleri günün akşamında, gecesinde. Yani daha ilk gün deveyi öldürdüler. Salih Aleyhisselam bunlar tehdit etti. Üç gün vaktiniz kaldı dedi ki bu vahiyledir bu bilgi. Üç günün sonunda siz de toptan helak olacaksınız dedi. Bunlar da işe aceleye getirdiler. Hemen o gece tuzağı kurdular, pusuya yattılar. Ne yapacaklar? Salih sabah namazına giderken evden çıkınca onu öldürecekler. Sonra gidecekler. Evdekileri öldürecekler. Ve onların aklına göre bu belayı toptan kaldıracaklar. Allah Azze ve Celle bu tuzağı gördüğünü, bildiğini ve onların tuzaklarına karşılık başka bir tuzak hazırlığını beyan ediyor. Onları tepelerine inen bir kaya parçasıyla helak ediyor. Ertesi gün kalkıyorlar görüyorlar ki bu elebaşı suçlular helak olmuşlar. Bu sebeple onlar Onların aşireti yani. yerde kalanlar Salih Aleyhisselam'ı suçuyorlar. Sen öldürdün onları. Yeryüzüne biz bunların bu tarz kendini temize çıkarma ve işlediği yürümünü kapatma tuzaklarını hep görüyoruz. Her daim görüyoruz. Bu evet. zihniyet aynen devam ediyor. Yani şekil değiştiriyor. Olaylar farklılaşıyor. Kişiler değişiyor ama bu zihniyet bu tarz aynen devam ediyor. Yeryüzüne bir şey değişmiyor aslında. Kurulmuş bir düzen var. İma edenler hakkına veriyor küfredenler hakkında devam ediyor. Hem dün geceden planlıyorlar, kararlaştırıyorlar, tuzağa kuruyorlar, evet. kendi işlerinden birer tane elebaşçısını göndererek Resulullah s.a.v'a tuzak kuranlar da bu şekildeydi. Her kabileden, aşiretten birer kişi gönderdiler. Ne için? Muhammed öldürüldüğü zaman sallallahu aleyhi ve sellem bir kavim suçlu olmasın. Hepsi suçlu olsun ve onun kan beden isteyenler hepsini suçlayamayacaklar için kimsenin üzerine suç İstinad edemesinler. Aynı zihniyet devam ediyor. Bak. Salih Aleyhisselam hakkında da bu tuzağı kuruyorlar. Sonuç Salih Aleyhisselam o dokuz kişiyi öldürdü. Ancak Salih Aleyhisselam bunlara da tahammül ediyor. Ve üçüncü günün sonunda da onlar toplam elak oluyorlar. Yani önce o elebaş dokuz kişiyi Allah azze ve Celle öldürüyor. Deveyi öldürdüler gece. Salih Aleyhisselam o tuzağı gece. Üçüncü günün sonunda da o kavim semut kavmi komple helak oluyor. Allahu Teala burada ona işaret ediyor. Biz o 9 kişiyi de yok ettik. Sonra onların kavimlerini toptan yok ettik. Semut kavminin helakı nasıl oldu? Allah azze ve celle önce bir deprem verdi. Depremler fayın kırılmasıyla olur, doğru. Ancak fay kendi kendine kırılmaz. Allahu Teala kırıl der, kırılır. Yoksa her taraftaki fay Allah ne zaman dilerse o zaman kırılır. Yarılır, çatlar. Ve o kırıklık Allah'ın ne kadar mesafede olmasını isterse o mesafede olur. Bazen 7-8 kilometre, bazen 40 kilometre de olur. Birileri bunu söyledi diye bu ülkede adları sanları silindi. Çünkü herkes bu küfür düzeni üstüne gitti. Basınıyla, yayınıyla, üstüne gitti. Deprem neymiş? Allah'ın cezasıymış diyorlar. Vay alçaklar! Vay cahiller! Deprem bilakis fayın kırılmasıyla dediler sebeplere takıldılar. Sebeplerin arkasındaki müsebbet dediğimiz Allah Azze ve Celle'yi ihmal ediyor. Bu küfrün, kafirliğin ta kendisidir. Deprem Allah'ın dilemesiyle değil, bilakis cahiller bu fayın kırılmasıyla diyenler, kafilen en önde gelenlerdir. Kabullenemiyorlar Allah Azze ve Celle. Teala o kavmi önce bir depremle sarsı sonra korkunç bir çığlık verdi. Ses. Bu Allah-u Alem meleğin, Cemre Aleyhisselam'ın sesi ve o sesle evet. hasad edilmiş ekin gibi oldular. Nasıl olur hasad edilen ekin? Evet. Yatmış, bir daha da kalkamaz. Hasad edilmesine ne yapar? Kalkar bir daha değil mi? Rüzgarla yatar sağa sola, hatta bazen boyununu büker ama sonra tekrar kalkar. Ama hasad edilme artık bir daha kalkamazlar. Onların bu helak olmuş şekillerine allah Teala şöyle beyan ediyor. Fetilke buyutuhum bir <gülüyor> bima mu? in fi zalika le ayeten li İşte onların zulmetmeleri sebebiyle harab olmuş, terk edilmiş, çökmüş evleri bunlardır. Terk edilmiş. İşte bunda bilen bir kavim için elbette ki ispat vardır, delil vardır, ders vardır, ibret vardır. Yeryüzünde kardeşler biz bunu şimdi göçlerle görüyoruz. Veya tehcirlerle icrete zorlamalarla görüyoruz. Yeryüzünde birçok noktada tarihin farklı dönemlerinde hep terk edilen, harap olan, yıkılan yerleşim yerleri vardır. Şimdi var değil mi? Var. Halep mesela nasıl Halep? Bu yeryüzünün her tarafında mütemadiyen devam ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir sözü var. Bu söz bizim için aslında yeterli bir da. biz bunu ihmal ediyoruz bazen yeryüzünün fitnesinden başka bir şey kalmadı diyor bir hadisinde. Yeryüzünün fitne kaldı sadece. Bela, fitne, dert kaldı. Başka bir şey kalmadı. Enes radıyallahu diyor ki bir hadisinde insanlar Enes'e gelmişler. Enes en uzun yaşayan sahabelerden birisi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in çok sonra insanlar Yer Yeryüzünün fitnesinden, belasından, derdinden, tasasından. O da diyor ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve işittim. Her Geçen sene, gelen seneden daha iyi olacak. Yani her gelen sene, geçen seneyi ne yapacak? Aratacak. Ve kıyamete kadar devam edecek diyor. Yaşıyor muyuz bunu? Evet, evet. Gelen gün, giden günü aratırdılar. Gelen yıl, giden yılı aratıyor. Kıyamete kadar devam edecek. Hani çivisi çıktı diyorlar ya, derdinden, fitnesinden başka bir şey kalmadı aslında dünyada. Sadece bazı dönemler uzatmaları oynuyoruz. İşte çiçek açıyor, biraz içimiz neşeleniyor. İyi bir haber alıyoruz. Biraz unutuyoruz bazı şeyleri. İşte sağlığımız yerinde oluyor. Hasta, sıkıntılı birisini görüyoruz. Biraz mutlu oluyoruz. Bu da yaşamak için gerekli zaten. Yoksa hep kasabet hep dert, hep tasa, üzüntü, kaygı, korku, endişe. Zaten hayat çekilmezse Allah'a hamdolsun. Yoksa dünyanın geleceğinden umutlu olmayalım. Dünyanın geleceğe geçmişinden daha kötü olacak. Biz şunun için dua edelim Allah Azze ve Celle'ye. Allah'ım bizim kalan ömrümüzü geçen ömrümüzden daha hayırlı. Böyle dua edin. Yoksa gelen ömrümüzde göreceklerimiz geçen ömrümüzde göreceklerimizden iyi olmayacak, daha kötü olacak. Bu nebevi bir ikaz, nebevi bir bilgi. Bunu böyle kabullenmek lazım. Bunu böyle kabul edersek dünyaya bakış açımız biraz değişir. Belki inşallah ahirete yönelik şeyimiz biraz daha güzel olur, iyi olur, faydalı olur. İşte bunda bir işaret var, alamet var. Yani zalimin helak olacağında, iman edenin kurtulacağında bu yaşananlar, kıssalar bize böyle bir ibret vermekte. İmanın akıbeti kurtuluştur. Zulmün akıbeti helaktır. Muhakkak. Kaçınılmaz. Ve ence innen ve kânû Ve biz iman edenleri ve sakınanları kurtardık diyor allah Teala. Salih Aleyhisselama iman eden kimselere işaret ederek. Bizim için artık toplu bir helak söz konusu olmadığı gibi iman edenlerin kurtulduğu, inkar edenlerin helak olduğu bir olayda yaşamayacağız. Bunlar geçmişteki Korneri'lik onlara mahsus olaylardı. Ama neticede bu olayın bu yaşantının bir karşılığı olacak mı? Muhakkak olacak. Orada kurtuluş ortaya çıkacak. İkinci kıssamız Lut aleyhisselam ile ilgili idi. Ve Lutan izgali kavmi kavmihi ete tu ne ve ömütüm Ve biz Lutu da gönderdik. Bir zamanlar o kavmine ki onun kavmi Sedom halkıydı kavmine şöyle dedi: Sizler göz göre göre bu fuxsiyatı, bu fux işini mi işliyorsunuz, o işini yapıyorsunuz? İnne kumlete tu ner ricale şehveten mindunin nisa'i ve ömütüm kavmumun teşhelun. Ve sizler muhakkak ki kadınları bırakarak şehvetle erkeklere mi geliyorsunuz? Bilakis sizler cehalet içinde olan cahil bir toplumsunuz. Ve bu pis işi yani hakkında konuşmak bile tiksinti verici, insan midesi bulandırıcı bir şey. Bu işi nasıl yapıyorlardı? Şeytan aleyhine bu yaptıkları işler nasıl sevdirmişti? Ve normal karşılıyorlardı. Allahu Teala kalplerimizi Sebat kılsın dinin üzere. Ve bu pis işi çirkin gösterdiği için de bu da imanın gereğidir elhamdülillah. Ona hamdolsun. Biz bahsederken, düşünürken veya bir şekilde bize haberi gelirken tiksiniyoruz değil mi? İnsan milleti kaldırmıyor bunu. Ama ayetler gereği, tefsir dersimizin olması gereği bundan bahsediyoruz mecburen. Bunu göz göre göre yapıyorlar. Böyle bir mecliste toplanıyorlar. Bu mecliste göz göre göre bu işi yapıyorlar. Yani günümüzde Bırak erkek erkeğe bu işi yapanları bir arada böyle aynı ortamda yapanları ki ayrı cins yani kadın erkek bile insanların gözlerinde bunu yapmaya ayağı diyor çoğunlukla Büyük çoğunluk. Bu insanlar bunu göz göre göre aynı toplulukta birbirlerine baka baka yapıyorlar. Bu kadar alçak, bu kadar zelil, bu kadar e, zalim insanlar. Allah kahretmiş onları. Onların benzerlerini de kahretsin azze Maalesef bizim umumi tuvaletlerimizin Ayrılmaz parçası da bunlarla ilgili yazılardır. Kadınlar tuvaletinde var mı böyle bir şey bilmiyoruz ama maalesef erkekler tuvaletinde bu tuvaletlerin kaçınılmazıymış gibi sanki. Bu pis iş yapanlar telefon numarası yazıyorlar. İlan ediyorlar insanlar. Var yani. Bu toplum içinde var. Yüzde Müslüman diye iddia edilen bu toplum içerisinde bu pis işi yapanlar var. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu işi yapanı gördüğünüz zaman her ikisini de taşlayarak öldürün diyor. Taşlayarak, rejim Onlar aktif, pasif diyorlar. Her işi, her çirkin işi, güzel gösterecek tabirler var. Bu işi yapanı gördüğünüz zaman öldürün. Taşlayarak öldürün, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ki izleri kalmasın, esameleri okunmasın. Bir daha bu işe yanaşacak, bunu aklından bile geçirecek insanlar olmasın, olamaz. İslam hakim olsa tabii ki. İslam hakim olmazsa, dinin öyle bir hakkımız yok. Yani İslam hakim olmadığı için, bizim İslam'ın getirdiği bu kuralı uygulama yetkimiz ve hakkımız yok. Peki onların bu Lut aleyhisselamın ikazına karşılık cevapların ne oldu? Fema kān jawab qawmhi illa anqālū aḥrījū <gülüyor> al-lūṭ min qarītikum. Innahum Lut'un kavminin cevabı ise sadece Lut'un ailesini Beldeniz'den, Sedom şehrinden çıkartın. Çünkü onlar çok temizlenen insanlarmış diye alay almak oldu. Başka bir şey olmadı. Yani madem bunlar bizim yaptığımız bu işten tiksiniyorlar, sevmiyorlar, kabullenmiyorlar. O zaman onları çıkartalım. Bu beladan kurtulalım. Salih İslam'a kurulan tuzağın aynısı bu. Bu peygamberi susturalım. Nasıl? Birisi öldürerek, birisi çıkartarak, tehcir ederek. Niye? Onlar çünkü çok temiz insanlarmış. Bu alayvari bir sözdür. Yani güya biz pismişiz, onlar bu pis şey yapmadıklarından temizlermiş. Madem öyle, onlar bizim aramızdan çıksınlar, O temizliklerine devam etsinler diye alaya alıyorlar. Aslında bunun bu sözün altında kendi pisliklerini de itiraf ediyorlar, kabulleniyorlar. Ne müzzüllah? Bir insan pisliğin çıktığı yerde birlik olmayı nasıl kabullenebilir ya? Ve bunu nasıl temiz, hoş görebilir? Onu çirkin görenleri de alaya alıyorlar. Bakın da bunlar temiz kalanmış. Peki akıbet? Geçmiştekilerin yaşadığı aynı akıbet. Teenceynâhu ve ehlehu illemrâtehu kadderne hâminel gâberîn Biz onu da yani Lût'u çıkartmaya çalıştıkları. Kendisine kastetmeye çalıştılar. lutu ve aile fertlerinde hanımı hariç kurtardık. Çünkü hanımının geride kalanlardan olmasını takdir etmiştik. Hanımı kocasının peygamber oluşuyla azaptan kurtulamadı. Aynı şekilde Nuh Aleyhisselam'ın hanımı da ve oğlu da azaptan kurtulamamıştı. Demek ki babanın peygamber olması, kocanın peygamber olması veya sülaleden bir peygamber çıkması bile kişinin azaptan kurtulmasına yetmiyor. Ki benim dedem, benim babannem, benim ninem şöyle hacıydı, böyle hocaydı, şöyle dindardı demek ki, onlara söylenenlere kurtulmaz. Sen dön kendine bak. Peygamberin hanımı peygamberden dolayı kurtulamamış. Sen baban, deden, ninen kim? Ki? Peki bu hanım Lut Aleyhisselam'ın hanımı bu kötü iş yapıyor muydu yok yapmıyordu. Ama Lut Aleyhisselam'ın aleyhindeydi. O kavme Lut Aleyhisselam'ın evinde bu kukulanlardan bunlara haber uçuruyordu onun evine gelen misafirleri onlara duyuruyorduk ki aslında misafirlere tecavüz etsinler. Bundan dolayı Allah Azze ve Celle o helak olan kavmin içinde olmasını diledi ve Lut'un hanımı da helak olanlardan oldu. Nasıl helak oldu bu kavim içinde Lut'un hanımı da olduğu halde ve Onların üzerine bir yağmur yağdırdı. Ama nasıl bir yağmur? Öyle sulu yağmur değil. Taşlı yağmur. Taş yağmuru. İkaz edilen, sakındırılanların yağmuru ne de kötüdür. Normalde yağmur rahmettir değil mi? Bilakis onlara rahmet değil, azap yağmuru yağdı. Onlara önce gene tefsirlerde geldiğine göre Cebrail Aleyhisselam altlarına kanatlarını daldırdı, onları kaldırıp alt üst etti. Hani bu tavalarda hanımları pişirirler, sonra Pişen tarafı değiştirmek için ters çevirirler. Onları Cebrail Aleyhisselam alt üst etti. Yani toprak üstte toprağın üstündeki insanlar ve evler toprağın altına geçti. Bu da yetmedi. Aşağı. Allah Azze ve Celle gökten her birisinin üzerine ismi yazan, belli olan pişmiş taş yağdırdı. Neuzübillah. Bunu gören, bunu duyan, bundan haberdar olan insanlar Aynı işi, aynı suçu geliştirmeye devam ediyorlar. Ne büyük cesareti. Büyük cesaret mi artık? Akılsızca bir cesaret. Cahil cesareti mi? Cahil cesaret mi? Daha doğru. Evet. Bugünkü koyacağımız yerler de bitti. Rabbimiz Tebarike ve Teala bizleri iman eden ve imanlık sebatkar olan, imanı girence hayatını tanzim eden kullandık mısın? Azze ve Celle. Evet. Estağfirullah al-azîmeni ve lekum ve lisahirel-i Allahumma ve bilhamdik. Eşhedü en la ilahe illam. Estağfirullah ve etubi ileyk. Akhir davana en elhamdülillahirrahmanirrahim.